Muhterem efendim, değişik mahrumiyetler, zorluklar ve baskılar, insanların belli bir misyon ve dava düşüncesi kazanmasında önemli dinamikler olabiliyor. Buna mukabil özgür ortam ve geniş imkanlarsa, hizmet düşüncesinin kazandırılmasında menfi tesir yapıyor. Bu menfi tesir yapan faktörlere rağmen nasıl hizmet insanı yetiştirilebilir lütfeder misiniz? Bir manada demek doğru bu iki tevcih de birbirine zıt iki tevcih insanın ferdi hayatında kabızlar basıtlara yollar açıyor. Izdırarlar dediğimiz zaruretler, ihtiyaçlar insandaki istatların kabiliyetlerin inkişafına vesile oluyor. İnsan maruz kaldığı, muzdar kaldığı bazı şeyler vardır ki Allah da Celle Celaluhu, onu kendi vaz buyurduğu, Disiplinler de ifade ediyor. Muzların duasını kabul buyuruyor. Emmen yücevunu mudlarra daahu ve yekşifü su diyor. Demek ki önemli. Neden yani muzlar kal Çaresiz demek. Artık el ayağı kolu kanadı kırılmış. Mefluç gibi. Ellerini açıyor dua ediyor. Sebepler bütün bütün düştüğünden, sukut ettiğinden dolayı o müsebbübüles baba bütün kalbiyle teveccüh ediyor. Sonra nuru tevhid içinde sırra hadiyet ediyor. Allah öyle bir biliyor ki sen varsın, beni bu girdaptan da ancak sen kurtarabilirsin diyor. Cenab-ı Hak da hususi ona teveccühte bulunuyor ve kendi rahmaniyet ve rahimiyetini gösteriyor. Burada bir menkübe daha evvel anlatmışımdır. Ehlullah'tan birisi bir yerde işte o şeyler var. Trabeze gibi bir şeyler yapıyorlar, cambazlar ipte müpte geziyorlar. Geçerken böyle göz ucuyla bir nikahı aşina kılıyor, bakıyor, adam ipte geziyor. Altta da bağışlayayım, palyaçosu var onun, bir tane. Az böyle bakıyor göz ucuyla, bir o adam muazzes, belki de o zatın işte atmosferine girince herhalde orada oyun bozuluyor. Ayağı kayıyor orada, muazzenesi bozuluyor. Epey de yüksekmiş ip. Ben öyle o şeyleri gördüm, çok yüksek, 30 metre şeyinde yükseklikte oyun oynuyorlar. Tepe taklat aşağıya geliyor. Fakat tepe taklak aşağıya gelirken bütün gücüyle Allah diye bağırıyor. Esbab bülkülliyye sukut etmiş. Müsebbibül esfa öyle bir duyuyor ki onu vicdanında? İşte naçar kalacak yerde, nağa açar ol perde, derman olur her derde Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler. Kafası aşağıdaki palyaçonun karnına geliyor. Onun karnı yırtılıyor, bu kurtuluyor. O hak dostu şu sözü yapıştırıyor orada. Hayatımda diyor yürekten bir kere böyle Allah deseydim ben de kurtulurdum. İşte bu muzların duasıdır. Izrar halindeki Allah'a teveccühtür. Orada artık sen böyle esbab şu bu bunları hiç nazar itibara almıyorsun. Sadece ona yöneliyorsun. Öyle bir yönelme <gülüyor> çok önemli. Şimdi ızrar hallerinde Cenab-ı Hakk'a teveccüh, istekler çok önemli. Allah onu öyle kabul buyurduğu gibi siz de öyle bir yöneliyorsunuz ki yani işte Seyyidin Hazreti Yusuf'u kuyunun dibine atmışlar. Nasıl çıkar oradan? Fakat Allah öyle bir yöneliyor ki, biri onu gelip elinden tutup atıyor. Sarnış gibi bir şey herhalde. Yani. O işte çölde, Arabistan'da olan, Kenan elinde olan bir şey. Fakat birisi de geliyor, su almak için kovasını sallıyor. Açık, kova tabiri de açık. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Allah o kovayı sallıyor oraya, o da kovaya tutunuyor, çıkıyor yani. Teveccüh önemli yani. Şimdi... Öyle, bu geri kalmış, de ezilmiş, mağdur olmuş, mahkum olmuş, mazlum olmuş milletler içinde bulundukları bu ızrar hali, bu ihtiyaç hali doğrulmaları için çok önemli bir faktördür yani. O sorunun içinde ifade edildiği gibi. Onu kabul etmek lazım. Kendilerini çaresiz görünce ne yapalım yani? İşte öyle bir kuyunun dibine atılmış bir insan, parmaklarıyla belki ayaklarını basacak, yer kazmaya duracak. Kazacak, ayakların parmaklarının oralara basacak, ellerin tutulduğu yerde yeni delikler açacak, yeniden onlara tutunmaya çalışacak. Sistemler geliştirecek orada. Düştüğü o yerden alternatif çıkış yolları araştıracak. Şimdi belli imkanlara sahip bir insanın bunları yapması mümkün değildir yani. Biz hani halk dilinde derler siz de bağışlayın. Halk dilinde kullandıkları için ben argo gibi geliyor bana. Muhallebi çocuğu yapamaz bunu. Yani bunu tabiatın içinde, tabiatın bağrında gelişen, tabiatla savaşmasını bilen, tabiatı çok iyi okuyan, tabiatın kurallarının dönüş şeklini bilen, hızını bilen, onlara karşı aynı zamanda kendine göre yaşama kuralları geliştiren insan yapabilir bunu. İşte ızrar içinde bulunan, ihtiyaç içinde bulunan da yani. Değişik yöntemler geliştirmiştir. O belini doğrultmak için bu yönüyle, bu ihtiyaçlar, bu muzdar olmalar, değişik <gülüyor> doğurma yolları bize ilham eder. Acaba şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Siz de kendinizi zorlasanız, ben koskocaman bir daire içinde belli problemler her zaman ruhumda yaşıyorum. Bazen öyle ruhum sarıyor ki çözemiyorsun bir yerde. Ne yapar, nasıl çözeriz bunu? Bu defa ben burada otururken, oradan namaza giderken, Belki kim bilir namazın içinde bile kafama geliyor bunlar. Abdeste giderken, başlayın sıradada dolaşırken, odamın içinde dinlenirken, hep kafamı meşgul ediyor. Biden bile şey gibi Arşimedit gibi bazanda orada abdest alırken kafama hemen bir şey, bir çözüm takılıyor dışarıya. Buldum diye bağırarak çıkasım geliyor. Buldum filan. E şimdi o meseleyi delde edineceksin sancı edineceksin ki yani acaba şu olur mu bu olur mu o bir. Problem çözüyor gibi yani. 50 türlü sistem kullanacaksın orada. Şimdi işte ızdırarın, ihtiyacın insan ruhunda hasıl ettiği şeyler bunlardır. Bu dinamiklerle fette, ailede, toplumda gerçekten bunu duyuyorsa hakikaten belini doğrultabilir. Ve ben şahsen böyle bir durumu İslam dünyası için, İslam dünyasının başında da Türk milleti için mazumiyet ve mağduriyetin tetiklemesiyle, bu millet el er geç bir gün kendine gelecektir diyorum. Bunca ezilmeye tahammül edemez. Onurumuzla oynuyorlar adamlar. Şerefimizle, namusumuzla oynuyorlar. Bizi kale almıyorlar. Millet saymıyorlar. Ya bunlar bana çok dokunuyor. E bu milletin fertlerine de dokunuyordur bunlar. Şöyle böyle herkes bir yerde kendine göre bir şeyler yapacak. E bu yapılanlar hepsi milletin geleceği adına bir şey ifade edecek. millete de doğrultacaktır. Yani önemli. Yani mazlumiyetler, mağduriyetler bizde metafizik gerilimi artırıyor ve onunla inşallah gerilim tamam olunca bir doğrulma sürecine gireceğiz. Şu anda öyle bir sürece de girmiş olabilir yani. Tam demeseniz bile girilmiş olabilir. Şimdi sıkışmanın, ızrarın Böyle bir şey olduğu gibi yani. Bulutlar pozitif, negatif sıkışınca yağmur dökülüyor arkaya. Yani ondan yağmur dökülmesi hep beklenen şey olduğu gibi. Bazen böyle her şeyin çok rahat elde edilmesi yani. Bir rahatlık tevarüz etmemesi. Bizi temperverliğe atar. Bir rahatlık tevarüz etmemiz bizi haneperestliğe atar yani. Gözümüz açar kaparız. Hep yani evet aile mukaddestir. İşimiz... Onun hakikaten aile içinde bir kutsal yeri vardır, çocuklarımız bizim için çok önemlidir ama Fakat insanın hayatı sadece onlara bağlı geçen hayattan ibaret de değildir yani Onlar sizin hayatınızda Belli ihtiyaçları karşılamak için Belli şeylere sebebiyet vermek için hayatınızın bir yanını teşkil eder, her şey demek değildir yani Doğru, hayatınızın dengelenmesi adına onların fonksiyonu inkar edilemez. Fakat her şey demek değildir. Sizin dininiz var, diyanetiniz var. Geçmişten bu yana tevarüz ettiğiniz ruh ve mana kökleriniz var. Yani bunların hepsi ihya edilmek ister. Bunların hepsini siz ihya edeceksiniz. Şimdi, öyle bir rehavet olur da insan işte evime gidiyorum, çocuklarımla görüşüyorum. Sonra da iş yerime gidiyorum, işte orada meşgul oluyorum. Hep böyle milli meseleler, dini meseleler hep kulak ardı yedilir yani. Allah'ın benden istediği başka şeyler de vardır. Allah'ın benim kazandığım alın teri ve el emeğimden, el emeğimle ortaya koyduğum şeyden Allah'ın başka yerlere isteme gibi emirleri vardır. Bunlar da var, bunlar benim üzerimde bir borçtur falan. Diyemiyorsan insan yani, hele böyle bir adammışlık ruhuyla hareket edemiyorsa bir insan işte o kendini rehavete salmıştır. Böyle bir insan, Elde ettiği şeyler elinden gidecek diye korkar, tir tir titrer. Temperverliğine dokunma olacak diye tir tir titrer. Hane peresliğine dokunma olacak diye tir tir titrer. Kendini şöhrete kaptırmışsa şöhret elimden gidecek diye tir tir titrer. Makam sevgisine kaptırmışsa, şu olayım, bu olayım kaptırmışsa bu insan elinden gidecek diye veya elde edemeyecek diye tir tir titrer. Böyle bir insandan çok bir şey de olmaz yani, çok fazla bir şey yapamaz bu insan. Yani biraz evvel sıkışmış insandan çok hayırlı şeyler hasıl olmasına karşılık işin doğrusu böyle birinden de çok kötü şeyler hasıl olur. Bu iyi bir bekçilik yapamaz, iyi bir nöbettarlık yapamaz. Böyle bir insanın beklediği yerde cephanelik talan edilir. Böyle bir insanın durduğu bir yerde ırz, namus çiğnenebilir her şey. Vatan da satılabilir. Uyuyan nöbetçi gibidir bu. Düşman gelir girer sizin saflarınızın içine. Edenedeki yangınlık kışla gibi. Türk askerini orada kışların içinde cayır cayır yıkarlar, bularlar. Ölü olabilir. Dolayısıyla rahata, rahavete talip olmamalı. Sadece Allah'tan dayanamayacağımız şekilde, götüremeyeceğimiz şekilde rahatsızlık vermemesini istemeliyiz. Rabbena atina fi dünya hasena ve fil ahiret hasena temakin Bu da meselenin bir diğer yanı. Ama ızdırar halinde de bazen insan bir de tersi var. Bir manada dedim ya başta, Isra halinde tersi de var yani. Bazı kimseler görüyorsunuz günümüzde. Şahsi hayatın adına bakıyorsunuz. Öyle sıkıntılardan dolayı Allah'a tevekkül olacağına, saye sarılacağına, hikmete rağm olacağına, bulması gerekli onun yolu bulacağına hafaganlara giriyor, depresyon yaşıyor. Ve dünya kadar hastaneler lebalep dolu. O da belli bir kertenin altına düşenler hastanelere gidiyor. Doktora görünmeyen zannediyorum mevcut o türlü rahatsızlığı taşıyan insanlar %80'i sokaklarda geziyor. Hepsi deli bunlar. Bu neden yani? Bunlar ızrarın belki, ihtiyacın delirttiği, hırsın delirttiği, nefretin delirttiği, beklentilerin delirttiği, umduğu şeyleri elde edememenin delirttiği, gözünü çok yükseltiklere dikmenin delirttiği, başka şey göremeyen insanlar deli yani. Dünya kadar deli var. Sokaklar deli doludur. Evet. Böyle bir riski de vardır onun yani o ızrarın, o ihtiyacın altından kalkamayacağı şeylere maruz kalınca dayanması gerekli olan güç kaynağına dayanmadığı, yapması gerekli olan şeyleri yapmadığı orada acize düştüğünden dolayı öyle bir riski de olabilir. Bir de toplumda bütün bütün bu bir vebadır adeta. Yani bir toplum artık biz bu hale geldik. Mesela ben çocukluk dönemimde hep. Kocalardan da öyle diyordum. Belki bazı müteşşeyhinden de öyle diyordum. Gerçek şeyh öyle demez. Allah'la irtibatı olan öyle demez. Ama Erzurumlar çok güzel tercüme ederler bunu. Dere tenha tilki bey. İşte öyle bir dönemde ortaya çıkmış insanlar var. Bunlar ne derlerdi? İşte yine bozuk bir Türkçe ile Gün be gün yevmül beter. Her gün bir öncekinden daha beterdir. Hiç yudu uğraşıyorsunuz. Ben çok yakınlarımdan bile duydum yani şu Amerika'ya gelmeye hazırlandığım zamana kadar. Yani ne hocam dünyayı siz mi düzelteceksiniz? Yahu düzeltecek Allah olduktan sonra sizi istihdam ediyorsa bir şey gibi, enstrüman gibi kullanıyorsa bir neyi gibi o rahmetiyle sizi üflüyorsa, ses veren oysa, konuşturan oysa yani siz kendinize mal etmiyorsanız, Öyle bir yoldan hiç istihdam edilmek istemiyorsunuz yani, iyi bir yolda. Peygamberlerin yolunda, Evliyanın, Asiyanın, Ebran'ın, Mukarabi'nin yolunda. Buraya gelirken çok sevdiğim bir arkadaşım senelerce bir yerde hizmet etmiş. Ne yani hocam şey mi diyor, Amerika'ya Müslümanlık mı götüreceksiniz? Ya atalarımız bizim dünyanın dört bir yanına yayılırken hiç bu hesapları yoktu onların. Ahmet-i Seva müritlerini gönderiyor, her birisi bir yerde bir ocak kuruyor. Etrafı ışık adamlar gönderiyor. Anlatıyorlar. Anadolu Müslümanlaşması böyle oluyor. Şimdi bu düşünce öyle köhne bir düşüncedir ki inanın bana kafirin size açıktan açığa taarruzunda Müslümanlık için daha tehlikelidir. Bir de işte böyle muzdar kalmanın ihtiyaç içinde bulunmanın artık kendisini tamamen çaresizlik içinde görme hiçbir şey yapılamaz bundan sonra. Beyhude uğraşmayın. Ben başka bir dönemde bizim yine bu davaya hizmet eden arkadaşlardan duydum. Böyle biz daha iyi şeyler bekliyoruz. Allah lütfeder yine insanlar yine teveccüh ederler. Olur Allah'ın izniyle her gün harıl harıl gelişiyor her şey falan. Diyorum ben. Neyhudi hayaller kuruyorsunuz yani dedi bana. Arkadaşımız yani hayaller kuruyorsunuz. Bunlar ızrarın Allah'ın gücüne kuvvetine tam inananmamanın enbiya tek başına çıkmış, cihana meydan okumuşlar ve sonra Allah neler lütfetmiş onlara? Bunları görememenin ifadesi, işte ızrar ve ihtiyacın bir de böyle saptırması vardır, safabilirler orada. Aynı zamanda diğerinin de bir ters yanı vardır yani. Onda sadece negatif yanına bakmamak lazım. Onda bir pozitif yanı vardır. Cenab-ı Hak lütuflarda ihsanlarda bulunur. Sizi ikaz edenler, tembikte bulunanlar, sizi o nimetlerin geldiği kaynağa yönlendirenler, Madem Allah bize bu kadar lütufta bulundu, niye binaen bulundu? Aciziz fakat Allah celal celal kuvvetiyle bizi teyit buyurdu. Fakiriz, gınasıyla bizi iğna buyurdu. Bizi hep şevkü şükürle coşturdu Allah celal celali. Ve elimizi uzattığımız şeylerde kendi lutuyla, keremiyle semeri ihsan eyledi falan der yani. Yönlendirirse bizi buraya. Biz o acımızdaki sonsuz kuvveti, fakrımızdaki sonsuz gınayı görürüz şekle şahlanırız ve Cenab-ı Hakk'a şükrederiz. Allah da buyuruyor ki لَا اِنْ شَكَرْتُمْ لَا Şükrederseniz kasem olsun ki nimetlerimi arttırırım. Ama nimetlerimi görmezlikten gelirseniz, nankörlük yaparsanız bilesiniz ki azabım çok şiddetlidir, diyor. Onun da öyle bir risk, şeyli, faydalı yanı var. Rehavetin yani veya müreffeh hayatın, mesut hayatın. Dolayısıyla mutlak manada ne ızdırar böyle hayırlıdır demek lazım, ne de müreffeh yaşamak, Allah'ın nimetleri içinde bulunmak mutlak zararlıdır demek doğru. Her ikisinin de hem zararlı hem de kârlı yanları var. Cenab-ı Hak doğruyu görmeye muvaffakız. Başı arttı.